Fatih geçtiğimiz hafta muhabbet bağında dinleyicilerimizle vedalaşmış. Bu hafta tekrar muhabbetimizi taptaze e, paylaşmak üzere, o muhabbeti meşketmek etmek üzere buna niyetlenerek veda etmiş idik dinleyicilerimize. İnşallah niyetlerimiz e, rızay-ı şerifine uygundur. Bize zahiren de olsa bu nimeti bahşetti. İnşallah batını da lütuftur, zahiri de lütuftur. Zira insanın Kişinin dünyada masar olduğu, kendisine ikram edilen şeyler bazen zahir yüzünden bakıldığında lütuftur, bazen batın yüzünden bakıldığında farklı şekilde kahrı celbeden, akabinde hemen belayı, musibeti celbeden şeyler de olabilir. O halde lütfunun da her türlü ikramının da hayırlısını talep ederek niyetlerimizin de halis olmasını ...Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesini temenni ederek sohbetimize başlamaya inşallah azmedelim, kast edelim. İnşallah. Alemlerin Rabbi Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. resul Ekrem'e sonsuz, hudutsuz, Selatü selam olsun. Allah Resulüne Selatü selamlar adedince, eden kişilerin adedince... Allah Resulüne salatu selam etmeyenlerin adetlerince ve ondan gafil olanların adedince Resulullah Efendimiz'e salat ve selam olsun. Dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamberliğinin nübüvvetini ilan etmeden evvelki e, ömürlerinde yani yaşlarında 38-39 yaşlarındayken vuku bulan hadiseleri, o zamanın Arap dünyasının içinde bulunduğu durumu, Mekke'nin halini ve diğer e, adı medeniyet fakat medeni olmaktan uzak insanların kurdukları düzenlerin, devletlerin durumunu, toplumların durumunu incelemiştik, detaylarıyla bahsetmiştik. Eyvallah. Ve haddi zatında şöyle bir şey de e, zuhur etmişti söz olarak. İnsanlık artık öyle bir zulmet içerisinde, öyle bir hal içerisinde ki, peygamberin geleceği bu kadar zulmetin, bu kadar küfrün, bu kadar efendim kötülüğün yaşandığı bir ortamda ancak bir kurtarıcının müdahalesiyle bunların olabileceği ne düşünürsek ziyade küfür, ziyade cehalet, ziyade zulüm peygamberin geleceğinin müjdesidir. Çünkü toplumlarda herhangi bir şey, herhangi bir eee tazyik Fikri olarak yapılan baskı en son haddine geldiği zaman hangi yönde baskı yapılıyorsa o yönün tersine doğru işleyiş başlar. Mesela dini sahada çok büyük bir baskı yapın, daimi surette baskı yapın, yapın, yapın, yapın o zulmü en sonunda o tıkanır. Bakın bir bahisle başlıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak halk eder? Dini inanç sahasında insanların belli sahalardaki özgürlüklerine baskı yaptığınızı düşünün. Zulüm ediyorsunuz yani. Allah'ın baki olan, ebediyete erdiren, bakaya erdiren, adaletinin karşısında bir şey yapıyorsunuz. Zulüm. Zulüm faniyedir, Gelip geçicidir. Bunu çok çok işletiyorsunuz. Devamlı yapıyorsunuz. Devamlı yapıyorsunuz. Neticede bunun bir ölümü vardır çok ziyade zulmün neticesinde hangi hususta zulm yapıyorsanız Allah bunu tabi bir kaide olarak yeryüzüne koymuştur vaz etmiştir o zulmün tersine doğru bir işleyiş başlar dini özgürlükleri mesela baskıyla yok etmeye çalışan bütün toplumlar tarihte neticede hemen akabinde başlayan çok büyük bir inanç fırtınası inanç furyası ile beraber o zulmü kaybettirdiği zamanı katlıya katlaya, katlaya verir. Çünkü Cenab-ı Hak sadece kendi adli ilahisini ahirette tecelli ettirecek değildir. Dünyada da yine adalet üzerine bütün mülk durmaktadır. Bu sebepten dolayı adalet mülkün temelidir. İşte bu ziyade küfür, ziyade zulüm çok artışından anlaşıldığı gibi her şeyin çok oluşundan sonra fani olan her şeyde olduğu gibi zevale doğru dönmeye başlayacaktır. Zulmün ve küfrün, inatsızlığın zevale ermesi, yani batması, kaybolması nasıl olabilir? Ancak başka bir nurun, ziyade bir nurun nüzul etmesiyle olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğinin esasında müjdesidir bu sıkıntılar. Bize bu Siyer-i nebi okumak ne kazandırıyor Tarihi bilginin yanında Buraya bağlamak için bu kadar lakırdığı sözü sarf ettik İnsanlar da manevi buhranda bulunmalarına Kalp kasavetine Etraftaki gördükleri çirkinliklere Ve ziyade zulme Bakarak Yeese Gaflete Hüzne Dalıp gitmesinler Eğer Hemen halisane niyetle Allah'a teveccüh ederlerse bu onlardaki doğacak olan peygamberin nurunun bir müjdesidir. Onlar bu iflası kendi bünyelerinde, kendi toplumlarında yaşadıkları için peygamberin kıymetini çok daha çok bileceklerdir. İşte kutlu doğum haftasında Resulullah Efendimiz'e yapılan hakaret vesairenin akabinde bütün dünya çapında Allah Resulü'nü metü sena eden, Allah Resulü'nü anmak için kurulan Efendim onu zikretmek, onun hayatını anlamak üzere, onun muhabbetini kazanmak üzere insanların oluşturduğu platformları düşünürsek ve bu sene hepsinden çok olduğunu düşünürsek bu sözün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz içimizde bulunduğumuz ve içimizde olan gafrete zulme aldırmadan Allah'ın hazinelerine rücu edersek, oraya nazar edersek hemen o bizdeki Muhammedi'yi nur nüzul edecek bir şekilde parıldamaya başlayacaktır İşte bu müjdeleri veren hadiselerden bir tanesi de Kusbin Sa'ide'nin veya Kusbin Sa'ide'nin bir hutbesi var şöyle bir hutbe hutbedenince biz cumalarda okunan hutbeyi anlıyoruz halbuki insanları toparlayarak onlara Boğaz etmek, onlara hitap etmek, miting gibi yani düşünün, bir mitingde konuşmak, onlara hitap etmek e, Arap lisanında hutbe, hitap kelimesinden geliyor. İnsanları toplayıp da her bütün insanların veya orada bulunan insanların pür dikkat dinledikleri bu konuşmaya hutbe deniyor. Tavır olarak, ussup olarak. Neticede bir şey meşveret etmek için, istişare etmek için konuşmuyor. İlan için konuşuyor. Şöyle şöyledir, böyle böyledir, böyle böyle olun şeklinde bir ilan tarzı olduğundan bunu hutbe ediyoruz. Yoksa dini literatürdeki hutbeyle demin arz ettiğim Kus bin Saide'nin hitap etme şekline hutbe denilmesi zihnimizde karışıklığa sebebiyet vermesin. Kuspin Saide Ukaz dediğimiz meşhur Panayır'da, daha evvelki programlarda bunu sıkça zikrettik. İnsanları topluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrü adetleri o zaman için 38 gösteriyor. Dünya yaşı olarak. Fakat Kusbin Sa'i de onun bulunduğu senede onun bulunduğu mekanda insanları toplayarak çok efendim müessir, insanları tesir altında bırakacak şekilde bir hitapla onlara hitap ediyor. Tabi biz burada bu hadiseyi anlatırken onun şiirinden, hutbesinden de bazı bölümleri zikredeceğiz. Türkçe'ye tercüme edildiğinde belki o tadı vermeyebilir. Fakat Arapça bilen bir insan, biraz Arapça'ya meşgul olan insan, şiir zevki de var ise hele hele bu hutbeyi okuduğunda onu sarsar. Şimdi istiyorsanız kitaptan mevzuya devam edelim. Eyvallah. Kus bin Sa'i sahide... ...Siyad kabilesinin reisi olup... ...İsa aleyhisselamın dininde... muvahhid ve şair bir insandı. Yani ne demek... Ki? ...İsa aleyhisselamın dinine mensup... ...Hristiyan. Esasında Hristiyan değil. Hazreti İsa'ya mensup olanları... ...İsacı demişler. Sadece İsa'yı beğendikleri için... ...diğerlerini... ...veya İsa'dan sonra gelenleri... ...kabul etmedikleri için... ...İsacılar diye adı kalmış. Mesela Muhammedi denmez... Ümmeti Muhammed denir. Muhammedi diye Hristiyanların ve Musevilerin koyduğu isimdir o. Fakat yanlış bir isimdir. Neden? Muhammedi demek onların karşılığındaki İsevi ve Musevi demek değildir. Sebep? Biz bütün hepsini kabul ederiz. Onlar birbirlerini kabul etmezler. O yüzden İsa'cı Musa'cı diye ayrılmışlardır. Biz ümmeti Muhammediz. Yani İsaçıyım diyende, Musacıyım diyende Musa diyen onun ümmeti. Biz onun ümmetiyiz. Ona nispetle Muhammedi olabiliriz, ümmetin Muhammed olarak. İnşallah kabul ederse. İnşallah. Fakat sadece onu kabul etmek adına Muhammedi değiliz. Onların koyduğu ismin, Kastettikleri efendim vasıflandırdıkları vasfın ötesinde bir Muhammediliğimiz var bizim ki onları da içine alıyor. Artık edebiliyor biliyor muyum? Bir kere bu. Hazreti İsa'ya mensup. Evet ve hakikaten mensup. Neden? Muvahhid. Muvahhid demek ne demek? Muvahhid demek la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ne oğlu vardır, ne babası vardır Allah'ın. Doğurmamıştır, doğmamıştır. Tevhid inancı üzerine diye Allah'ı kabul etmek muvahhidliktir. Peki niye biz burada Müslüman demiyoruz? Efendim çünkü Peygamber Efendimiz henüz daha İslam'ı tebliğ etmemiş. Hayır o yüzden demiyoruz. Muvahitlerdendir. Muvahit demek birliğini kabul eden demektir. Ama ümmeti Muhammed olmak için sadece Allah'ın birliğini kabul etmek kafi gelmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek icap eder. Hazreti Peygamberin de Resul olduğunu tasdik etmek icap eder. O zaman için muvahid biliniyor Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi tebliğinden Evvel vefat ettiği için Bu zat ayrı bir ümmet Olarak haş olunacaktır yarın Yevmi kıyamette diyerek Kus bin Saide'yi müjdelemiştir Şimdi Biz Kus bin Saide hakkında Bu kadar malumatı zikretmiş olalım Vakit de çünkü bir yandan akıyor Onun Özelliklerinin beyanı Zikedeken beyanında bu malumatı da kıymeti dinleyicilerimize aktarıyoruz. Evet. Neticede yani konu devam ediyor esasında. Evet buyurun. Onun Ukas panayırında aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve bir seti Nebi'den bahseden şu meşhur hitabesi pek ibretli ve hikmetlidir. Yani bir setine derken ne demek? Genç arkadaşlarımız da vardır. Belki anlaşılmayabilir. Yani Peygamber Efendimizin gönderilişinden evvel Hazreti Peygamber de o panayırda o anda fakat ondan habersiz. Fakat alametlere bakarak Hazreti Peygamberin müjdeleyen bir hutbe irade ediyor. Bir kavmin reisi olarak, o sıfatla hem de kuvvetli bir şair olarak. Ve neler diyor? Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Anaların babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Tabii burada araya gireceğim müsaadenizle. Şimdi böyle nesre çevrildiğinde şiir hani bir bülbülü ameliyat masasına yatırıp neşterle hançeresini kesmek gibidir bu. Yani bir bülbülün nasıl şakıdığını görmek için yatırıyorsunuz. Nereden çıkıyor bu nameler diye alıyorsunuz, neşteri vuruyorsunuz, boğazına bakıyorsunuz. Şiiri nesle çevirdiğinizde böyle bir şey olur. Pek tadılmaz. Şimdi eminim ki şu satırlar okunurken bazı kardeşlerimiz bıyık altından veya Dudaklarını gizliden, çünkü bıyıksız olanlar da var, böyle bükenler vardır, gülenler vardır. Yani yaşayan ölür, otlar biter ama orada öyle demiyor. Yani e, orada söylenen şey farklı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan denildiğinde, bunun bıraktığı tat ayrıdır. İşte artık e, gemici demirini alsın da şimdi uzaklara bilinmeyen bir yere de gemi gidiyor dediğinizde Allah Allah yani bunu herkes söyler dersiniz. Dolayısıyla biz burada tercüme etmek kastıyla Arapça okuduğumuzda anlaşılmaz e, korkusundan dolayı nesre çeviriyoruz manası anlaşılsın diye. Fakat bu payı koysunlar kendi dimalarında, muhayyelerinde, hayallerinde. Bunun şiirle söylendiğini canlandırsınlar. Biz şimdi manasına bakıyoruz şiirin. Evet. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Evet. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin. Söylediklerime kulak verin. Gökten haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? İşte diyor ya sessiz gibi tevafık oldu. Yani dönen yok seferinden diyor ya. Evet. Acaba diyor gittikleri yerden memnunlar mı ki gelmiyorlar? Yani bir ibret alın diyor. Allah bu kainatı boşuna yaratmamıştır. Bak neler geldi neler gidiyor. Hep bir düzen içerisinde bu kuvvetler, hadiseler peş peşe oluyor. Aa, bahar geldi, yaz geldi, Aa, kış geldi. Zemhedil, işte şu olmuş. Leyleklere gitti geldi. Ya Biz bu kadar sadece temaşa için sadece seyredelim böyle ebleh ebleh boş boş bakalım diye. Allah bu kadar kainatı değil mi? Tezyin eylemedi. Bir adi bir filmi adi derken yani buna nispetle adi. Yoksa adi filmleri zaten seyretmeyi dinleyicilerimiz de. Hani herhangi bir filmi çok bütçeler ayrılarak yapılan bir filmi seyrederken bir buçuk saat doksan dakika neyse. Bak adam ne detayları kullanmış. Nasıl kullanmış. Hangi figürleri hangi efendim manzaraları kullanmış. Onlar bile bir emek istiyor. Saniyesi bile hesaplanıyor. Bir reklam filminin bile. Diyor ki ey insan yani bu kadar sen etrafında olan hadiseler var, birbirini takip eden hadiseler var. Bunlar boşuna değildir. Yani gökyüzü bir tavan gibi başınızın üstünde, yeryüzü bir döcek gibi serilmiş. Siz devamlı bunun içerisinde bulunmaktasınız. Agah olun, dikkat edin. Bak neler olmakta derken, gözle görülebilen alemin ardında her an varlığını gösteren, Gözde görülmediği halde çok iyi bilinen Allah'a işaret ediyor. Değil mi? Eyvallah. Biraz daha okuyalım. Herhalde bir beş dakikamız var. Eyvallah. Evet. Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gölgesi yok. Fakat ne kadar güzel söylemiş ki onun gölgesi sizlerin başınızın üzerinde. Yani öyle sizin fevkinizde bir zat ki o sizin inanç sisteminizin çok çok üstünde esas Allah katında makbul olan dinin bir gölgesi gibi sizin başınızın üzerinde. O ayaklar altında değil, başınızın üzerinde. Ayak altında aramayın onu. Baştanızın üzerindeki mucizelerde, aklınızın ötesindeki güzelliklerde olduğunu bilin. Gölgesi zira, sizin aklınız dahi ancak onun gölgesini görebilir. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, o mecliste, o hitap edilen yerde bulunduğu halde, bilinememesinin ayrı bir lezzeti var. Onu paylaşalım istiyorsanız. Evet. Biraz tasavvufi bir yorum olacak ama Allah Teala görünmez, bilinirmiş. Resulullah Efendimiz görünür fakat bilinmezmiş. Kutsi derecesi, o ulvi maneviyatı Resulullah Efendimiz görülse de bilin bilinmezmiş. Allah Teala görünmediği halde her türlü asarında Allah vardır deditecek bir kudret. Çok iyi bilinirmiş. Resulullah Efendimiz görüldüğü halde onun ulvi derecesi asla akılların, dimaların kestirebileceği bir mesafede ve mesafede değilmiş. Ki Allah'ın yeryüzündeki tecelliyatını konuştuğu halde hemen yanındaki Resulullah'ı fark edemişi bunun en güzel örneğidir. Evet. Onu tepşir ederken o orada. Değil mi efendim? Eyvallah. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Evet ona iman ederse kişi o Allah da ona hidayet eder. O Resulullah da Hadi ismiyle <gülüyor> onu hidayete ne yapar? Vesile kılar. Evet. Vay o betbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye. Evet. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar. Gafletten sakının. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir. Şerik ve naziri yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Heh, bak dedik ya, tevhid inancı üzere, evet. Evvel gelip geçenlerde bizler için ibretler çoktur. Ey İyiyat kabilesi! hani babalarınız ve dedeleriniz, hani müzeyyen kâşhaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud, hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine hitaben, ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut. Bu yer onları da değirmenin de öğüttü, toz etti. Yer, adı ne güzel bak yer diyorsun. Toprak değil mi? Yer. Eskiler diyor ki yer adamı yer. Adam yediği için adı yer onu. Sen oturup ettiğin yerim diyorsun. Yok. Yiyor seni bak koyduğun zaman afetle yiyor. Öyle bir hale sahip olup öyle bir iman sahibi olursan yer o adamı öyle insanları yiyemezmiş. Zira eti, cesedi öyle insanlar için yere haram kılınmıştır. Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Allah'ın salih kulları. Muhabbet bağı Kus bin Saide'nin e, hutbesinden bölümlerle başlamıştı ve ara vermiştik. Yine aynı bahisle devam ediyoruz. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini haber veren, müjdeleyen bir çağrıdır bu, hitap şeklidir. Hatta şimdi nazarı dikkatlerimizi şuraya doğru teksif edelim. İşin, hadisenin şu noktasına verelim nazarlarımızı. Şöyle ki, bir hutbede fakir irade edeyim, müsaade ederseniz. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için kırkından sonra peygamber oldu diyenler, Hazreti Peygamber'in ümmeti olduğu halde, hatta ve hatta dini ilimlerle uğraştıkları halde, ilahiyat sahasıyla meşgul oldukları halde, Kur'an-ı Kerim'in hadis hadisi şeriflerin maaliyle uğraştıkları halde, bunu iddia edenler ve ayetlerin manasını anlamaktan, maalesef Allah ve Resulünden, muhabbet bakımından, muhabbet bağından uzak kaldıkları için, Muhabbet cihetinden uzak kaldığı için peygamberi kırkından sonra peygamber oldu, ondan evvel cahildi, hiçbir şey bilmiyordu diyenler. Kus bin Saide'nin bir muvahid olarak, bir muvahidin Allah'a yaklaştığı nispetle, Allah'ın ona ikram edişiyle, gördüğü kadarıyla mı bile görmezsiniz ki? Resulullah da peygamberliğini ilan etmeden evvel geliyor o peygamber. Ben ona iman edemeyeceğim belki ama sizler ona ulaştığınızda muhakkak ona iman edin diye tebşir eden bu zatın hutbesini de mi bilmezler? Bunu da mı okumazlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o konuşmanın, o hitabın yapıldığı zamanda orada sessizce onları dinlemişler. Ve daha sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün... Kus bin Sa'ide'nin ukas panayırında, deve üzerinde yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur diyerek hutbe okuduğunu hiç hatırımdan çıkartmam. İçinizde bu hutbeyi bilen veya okuyacak olan var mıdır? diye bir gün cemaate soruyor. Ve o cemaat içerisinde, ki o cemaat, Kusbin bin Sa'ide'den sonra çünkü Kusbin Said'e peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sene sonra peygamberliğini ilan edecektir. İlahi takdir öyledir. Bu ilanından sonra kabilesi geliyor. Bu ilandan evvel Kusbin Said'e ölüyor. Ondan sonra kabilesi gelip Hazreti Peygamber'e intisap ediyor ve iman ediyor. İşte o kabilede olanlara soruyor. Var mı? Ohiyet de ee, bulunanların hemen hemen hepsi üç aşağı beş yukarı aynı cümlelerle aynı metini okuyabileceklerini söylüyorlar. Hatta orada bulunan Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu An ya Rasulullah o gün ben de oradaydım söylediklerinin hepsi ezberimdedir diyor. Allah Allah. Tabii Hazreti Abu Bekir da orada ve bunun üzerine de baştan sona okuyor Rasulullah Efendimize. Heyetten evvel Hazreti Ebu Bekir Sıddık okuyor. Şimdi düşünün tabii. Şimdi biz Arap falan denilince o zamanın böyle insanları düşününce zannediyoruz ki elimizin altında bilgisayar var. Şuradan şuraya hemen gidiyoruz, geliyor. Teknoloji çok ilerlemiş. Kendimizi çok akıllı zannediyoruz. İnsanların akıllı olması ayrı bir şeydir. Efendim teknolojinin yükselmesi ayrı bir şeydir. Çok büyük teknolojinin içerisinde olduğu halde Büyük büyük paralara, tekniklere, güçlere, makinalara hükmettiği halde ahmak olan bir sürü insan vardır. İşte birçok devletin başında bulunan insanları görün. Birbirlerini yemekle meşgullerdir. Kıtalara hükmederler, milyonlara hükmederler, milyarlık servetleri vardır fakat neticede hamakattir, akılsızlardır. Akıl ayrı bir şeydir. Aklın göstergelerinden bir tanesi de hafızadır. Yani akla işarettir. Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bir kere de dinlemekle bütün şiiri ezberlemiş. O heyette bulunanlar hadi daha sonra da tekrar dinlemiş olabilirler. Birbirlerine aktarmış olabilirler. Ayrı. Dinlemiş ve ezberlemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhakkak hatırında. Hatırımdan çıkmaz diyor. Fakat okuyan var mı diyor. Sebep? Peygamber Efendimiz'e şair demek küfrü icap ettirir. O sebepten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şiir okumamışlardır. Şiire benzer bazı sözler sarf etmişlerdir. Okunan şiirleri taltif etmişlerdir. Şiirden fevkalade iyi anlarlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in muhatap olduklarından şiir yüksek bir şey olsa da yüksek bir söz sanatı olsa da Kur'an-ı Kerim'e nispette düşük olduğundan Resulullah Efendimiz o yükseklikteki şeylerin haricindeki düşük şeylerle uğraşmamıştır. Ve Resulullah Efendimize şair denmesini Allah bizzat Kur'an'da reddettiği için şairdir demek Resulullah Efendimize farkında olmadan insanın küfünü icabet ettirebilir. Böyle söz söylememek lazımdır. Hazreti Sıddık okuyor. O kadar büyük bir zekaya sahip ki o zamanın ahalisi yani böyle bir bedevilerin yaşadığı yani bu çiziliyor çünkü hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten ilkel bulunan bir toplum içerisine geldi oradaki fikriyle bilinen birisi temayüz etti tebarüz etti hayır öyle değil devlet sistemlerinden daha kuvvetli bir devlet teşkilatı olduğunu Mekke'nin daha ve konuşmuştu Eyvallah. ticaret olarak dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri dinlerin Beşeriyetin, insanlığın en çok bulunduğu, kurulduğu bir coğrafyada, bir iklimde aynı zamanda böyle bir vaziyette. Ve insanlar da çok zeki, çok çok zeki insanlar. Şöyle bir misal daha vereyim, o kadar zeki der ki uzun çöl yolculuklarında iki Arap deve üzerinde giderlerken Hayallerindeki satranç tahtası üzerinde birbirleriyle satranç oynuyorlar. Şimdi bunu satrançla uğraşanlar bilir. Yani öyle bir satranç tahtası var ki muhayyelerinde. Yolda giderken birisi bir devenin üstünde diğeri başka bir devenin üzerinde muhayyal olarak taşları sürüyorlar oynuyorlar. Satrançta işte şahmat neyse. Birisinden biri kazanıyor. Bir kere duyduklarında ezberliyorlar birçok şeyi. Şiir gibi konuşuyorlar. Çok akıllı insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani efendim o zamanın toplumuna şey yapılmış, gelmiş etmiş falan değil. Belki o zamanda cahil kabul edilen insan bile bugün geldiğinde birçok kişi okutabilecek seviyede akıl derecesi olarak. Anlatabiliyor muyum? Bunu şimdi bu kültüre sahip olan insanlar ne demek istediğimizi çok rahat anlamıştır. Daha fazla açmayalım. Fakat Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylediğinde Hemen şiiri ezbere okuyor. Ve arkasından da İyad kabilesinden biri kalkıyor. Kusbin Said'in şiirlerinden yine aynı şekilde okuyor. Ve bu şiirlerde oğullarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, mensubu bulunduğu kavimden peygamberin çıkacağı aleni olarak zikredilen kısmını da birkaç kere okuyor. Bunlar sahih senetlerle İbn Kesir'in El Bidaye isimli kitabında vardır. Hatta İbni Kesir'in tercümesini şimdi yaptılar. Teferruatlı bir şekilde bu şiiri orada da bulabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kusbin Sayide Saide için Allah Teala ona rahmet eylesin. O kıyamet günü ayrı bir ümmet olarak fakat makbul bir ümmet olarak bizden evvel Hazreti İsa'ya yani İslam'a Tahrif edilmemiş İslam'a inanan bir ümmet olarak haş olacaktır diyerek de e, hem İbni Kesir'in bidayesinde hem diğer kitaplarda zikredilmiş. Böylece anlaşıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamberliği aa peygamber oldum bu ne acayip şeydir ki efendim diyecek demiş bir zat değildir. Bu şekilde söylemek fevkalade hatadır Hiçbir şey okumuyorlarsa bile işte Siyer-i Nebi'nin bu bahsini okumakla en azından imanları ve Rusulihi kısmına ait olan imanları, Muhammedur Resulullah kısmına ait olan imanları düzelmiş olur, sakatlıktan korunmuş olur diyelim. Ve şimdi nereye geldik Mustafa kardeşim? Vaktimizin sonuna yaklaştık bu hafta da abi. Hira mağarasında inziva bahsi var bu bahsin evet. hemen sonrasında abi. Okuyalım istiyorsanız sonra yine tabi bizim çene durmaz illa konuşacağız. Nübüvvet-i Muhammediye'nin zuhuru yaklaştıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık inzivaya çekilir ve uzun müddet tefekkür deryasının derinliklerine dalardı. Zaman zaman evinden çıkar, Mekke'den uzaklaşır, sessiz ve sakin yerlere doğru giderdi. Bu esnada rastladığı ağaç ve taşlar esselamu aleyke ya Resulallah diyerek kendisine selam verirlerdi. İşte bir ilahi vardır. Bizim adetimiz değil, hiç ilahi okuduk mu biz? Hiç kısmet olmadı. Abi. Yok kısmet meselesi değil. Allah korumuş diyelim <gülüyor> kıymetli dinleyicilerimizi. Esubhü bedâ min tal'atihi ve leylu <gülüyor> deca min vefratihi diye meşhur bir ilahi vardır Arapça. Orada zati şecaru natakal hacaru şakkul kamaru bi işaretih. Ağaçlar onu gördüğünde ona doğru meylederler. Hem selam verirler hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir yerde herhangi bir mevkide hali beşeriyetinden dolayı abdest değiştirmeleri icap ettiğinde ağaçlar yürür etrafına kabin olurmuş. Zati şecaru takal hacaru. Taşlar konuşuyor. Resulullah Efendimizi gördüğünde "Esselamu aleyke ya Resulullah" diye taşlar selam veriyor taş taş. Yani taş bile Resulullah Efendimizin ismi anıldığında salatü selam okumamak niye çok büyük cimrilik? E Allah insan yaratmış. Suretini insan yaratmış. Resulullah'ın ismi geçtiği halde nasıl salatü selam okumazsın ki? Sureti taş olan bile salatü selam ederken, ona selam verirken. Taşlar konuşuyor. Hira'ya giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ağaçlar diyor, Eğiliyorlar ve rükû eder gibi. Ve taşlar da sesleniyorlar. Selamun aleyke ya Resulallah. Diye sesler duyuluyor. Yine hem o mucizesine işaret hem de müşrikler bazen avuçlarındaki taşların Resulullah Efendimiz'i tevhid ettiğini Resulullah Efendimiz'e işaret ettiğini duymuşlar. Bu kerametlerine işaret. Şey, mucizelerine işaret ederek bir de şakkı kamer mucizesi var. Ay'ın ikiye bölünme hadisesi. İşaretiyle ikiye bölüyor Resulullah Efendimiz ayı. İşte o şiirde de diyor ki Zati şecaru natakal hacru şakkul kameru bi işaretih. Zati şecaru natakal hacru Zatı natakal hajırı, şakul kamarı, bi işareti, şakul kamarı, bi işareti. El medet El Allah. Ya Resulallah Ana ana dahilek Dahilek Ya Allah Diye böyle beste yapmışlar İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Giderlerken Hira'ya ilahi okuyacağız tabi bizde şimdi o neşe var Resulullah Efendimiz'in o taş kadar olmayalım mı yani bilgâne kalmayalım Resulullah Efendimiz'in muhabbetiyle bazen böyle taşmalar ol olabiliyor kıymetli dinleyicilerimiz kusurumuza bakmasın selam veriyor hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben Mekke'de bir taş bilirim ki peygamber olarak gönderildiğimden beri hatta evvelden ve hem Sonradan yani hem peygamberliğimi ilan etmeden evvel hem de ilan ettikten sonra o taş zaman bana selam verir. Sanki orada civarda bulunan taşların bir sözcüsü gibi. Niye bir taş diyor? Taşların da birbirinden farkı vardır. Dağların da birbirinden farkı vardır. Ormana bakarsın ağaç öyle bir ağaç vardır ki işlerinde imamı duru. Hayvanatın da kendine göre imamı vardır. İmamsız bir şey yoktur. Cemaat mi? Her cemaatin bir imamı vardır. Yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki cemaat olmasınlar. Bir ümmet olmasınlar diye Hazreti Allah. Bakın bu ifşaattır. Üzerinde düşünsünler. Niye bunu söylüyorum? Niye bunu arz ediyorum? Hoca konuyu çok dağıtıyorsun demesinler. Niye Hira'ya çıkıyor? İşte işin esprisi o. Niye başka dağa çıkmıyor da Hira'ya çıkıyor? efendim Kabe'yi muntazaman görüyormuş e başka tepe de var Kabe'yi göre İşte dağın bile birbirinden farkı var İnsanın insandan farkı olduğu gibi bazı gecelerin bazı gecelerden farklı olduğu gibi bazı vakitlerin bazı vakitlere eşrefi ve eftaliyeti olduğu gibi bazı taşların dahi bazı taşlara nesi var? ruçhaniyeti var eski tabirle tercih etmiş Hz. Allah onu takdiriyle Mekke'de bir taş bildirim peygamberliğimi ilan etmeden evvel de sonra da muntazaman bana Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye selam verir diyor. O taşı ben bilirim diyor. Ve hatta bunu teyiden ve şahit olduğu hadiseyi de naklen Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki bazen ben Mekke'nin dışına Resullahla beraber çıkardım. Vallahi taşların ona seslendiğini duyardım diyor. Sadece peygamber de duymuyor. Hazreti Ali gibi o ümmetin velileri de Resulullah'a bağlı olan insanlar da duyuyor. İşte o seçilmiş zatın e, farkındalığına taşlar bile varmış. Seçilmiş olduğunu taşlar bile fark etmiş. Allah bizi taş kalpli olmaktan ve bu ümmetin seçkin kulları olduğumuzu unutmaktan ve bu ümmetin seçilmesine Faziletine vesile olan hatta alemlerin yaratılmasına vesile olan Hazreti Peygamber Efendimiz'den gafil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Hiç olmazsa taşlardan ve ağaçlardan bir farkımız olduğunu, eşrefi mahluk olduğumuzu Cenab-ı Hak bize bu dünyada göstersin. İşte bu zamanlarda Hira'ya doğru çıkıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belli aylarda bilhassa yoğun bir şekilde... Hira Dağı'na uzete çekiyorlar. İstiyorsanız biraz da e, konuyu metinden devam edelim. Eyvallah. Varlık Nuru aleyhissalatu vesselam Ramazan aylarında Hira mağarasında bir ay itikafa çekilirdi. Bu esnada kendisine gelen fakir ve miskinleri doyurur, ihtiyaçlarını karşılardı. İhtikaftan çıkıp da evine gelmeden önce Kabe'yi tavaf ederdi. Kavminin putlara taptığını gördükçe onlardan uzaklaşmayı, halvet ve uzlete çekilmeyi daha çok arzu ederdi. Onun bu uzletlerindeki ibadeti tefekkür etmek, atası İbrahim aleyhisselam gibi göklerin ve yerin melekutundan ibret almak ve Kabe'yi seyretmek şeklindeydi. Tabi e, bunların hepsi... E, bir bahis konuşulacak yani oraya giderdi ne yapardı derken ille kıymetli yazarlarımız, hocalarımız, üstatlarımız bir fikir beyan edecekler. Fakat yani oraya giderler Kabe'yi senederler şöyle yaparlardı böyle yaparlardı gibi bir ifadeyi kullanmak çok da şey değildir. Yani o, o hale anlatmaz, o hale vesile olacak adımları, o hale anlamımıza yardımcı olacak adımlardır belki bunlar ama karşılamıyor bu sözler. Yani neden? Li mi Allah tahtının şahıdır Resulullah Efendimiz. Li me Allah. Li ma Allah. Ben ve Allah'la öyle hallerimiz vardır ki diyor Hazreti Resulullah. Melaiike-i kiram hazreti yani yüksek derecedeki melekler dahi bizim o beraberliğimizdeki konuşmalardan, söyleşmelerden haberdar olamazlar diyor. Şimdi buna göre Seyrederlerdi, tefekkür ederlerdi, temvaşa ederlerdi gibi sözleri kullanmak belki bir yakıştırma olabilir. Belki o andaki mevzuyu anlamak için olabilir. Fakat işin bu kadar basit olmadığını ifade etmek üzere bunları açıyorum. Eyvallah. Bir güzel taraf daha var. Miskinleri falan doyurdu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gidenler bilirler. Mekke-i mükerremeye 3-4 kilometre uzaklıktadır. Belki biraz daha fazladır. Yani Kabe-i Muazzama'ya. Beş kilometre denebilir. Yürüme mesafesiyle. E bir de tepeye tırmanıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira'ya gittiklerinde Hazreti Hatice-ül Kübra validemiz ona hususi yiyecekleri hazırlarmış. Kumanya diyorlar ya. Ve bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmeten Hürmet için. Şimdi bu ne olur, neden hürmettir falan filan bize o kadar uzak haller ki bunlar. Biz çünkü o hürmeti, o muhabbeti o kadar uzaktan seyreder hale gelmişiz ki. Yani şu anda bize bir şey anlatmayabilir bu hassasiyet. Fakat o zaman için insaflıca şöyle bir düşünmeye çalışın. Sair yere binekle gidiyorlar. Hazreti Hatice Validemiz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya yürüyerek gittiği için Hazreti Hatice Validemiz en fazla Hira'nın bulunduğu mevkiye kadar bir binek üzerinde geliyorlar. Fakat sonra Resulullah Efendimiz'e hürmeten oraya bir merkeple çıkmıyor. Biz, eskiden bir patika yol var oraya çıkan. Yürüyerek çıkıyorlar Resulullah'a yemek getirmek için. Yani o kadar muhabbetleri var ki onun bulunduğu yere bir merkeple, bir eşekle, bir hayvanla çıkmıyorlar. Hazreti insana hizmet etmek için o muhabbetle, Hazreti Hatice Türk Kübra Validemiz Allah şefaatine nail eylesin. Şu konuştuklarımızdan kendisine haberdar eyleyip bizden dinleyicilerimizden hoşunu eylesin. inşallah. Hususi olarak Cenab-ı Hatice Validemiz kendi elleriyle hazırladıkları o şeyi yiyeceği Allah Resulü'ne tazim için Hira'ya yürüyerek çıkartırlar. Verirler. Hatta bazen bu günde iki kere tekrarlanmış. Yani bir sabah bir akşam olarak arz edebiliyor muyum? Cenabı Hatice Valdemiz'in de ona karşı ahlakı böyle. Evet. Evet. Resulullah, Aley Resulullah aleyhissalatu vesselam Hira'ya giderken yanına bir miktar azı kalırdı. Azığı tükenince Hazreti Hatice'nin yanına döner, yiyecek bir şeyler alır tekrar giderdi. Hira'ya bazen Hazreti Hatice ile beraber gittiği de olurdu. Evet e, demin zikrettiğimiz gibi bunlar bidayette yani ilk başlangıçta böyle olmuştur. Fakat daha sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip gelmelerindeki saati şimdiki tabirle periyodu Hazreti Hatice Validemiz fark ettiğinden demin ilk başta söylediğimiz gibi olmaya başlamıştır. Bizzat oradan inmesinler zahmet çekmesinler diye Hz. Hatice Validemiz kendine hizmet etmişlerdir. Fakat bu malumatı da burada zikretmiş olalım. Tabii bu esnada Hira'dayken bu uzet esnaında bazı sesler, bazı ışıkların kendisine gösterildiği rivayetleri vardır. Fakat bunların, bunlardan dolayı kahinlere vesaireye gözüken şeyler gibi bende bir tesir, bir hal Zuhur eder gibi, korkuyorum gibi ifadeler bunların hepsi zayıftır. Böyle tabirler yanlış tabirlerdir. Fakat insanın ne olursa olsun bütün peygamberlerde aynı olmuştur. Hatta bütün velayete eren zatlarda da aynı olmuştur. O velayetin ilk tecellileri geldiğinde bir korkma hali zuhur etmiştir. Zira mucize kendisinde tecelli eden Hz. Allah'ın tecelliyatı her insanı aciz bırakacak bir şeydir. Aciz olmayan bir tek Hazreti Allah'tır. Hazreti Musa Aleyhisselam'a elindeki asa nedir diye sordu Hazreti Allah. İşte anlattı asadır dedi. At ya Musa denildiğinde attı. Koskocaman bir yılan olduğunda korktu. Şimdi Ödlek bir insan mı Hazreti Musa Aleyhisselam? Allah'ın teyit ettiği bir zat. Vahiy ile teyit ettiği seçtiği bir zat. Korkak mı diyeceksiniz? Senin korkman benim korkmam gibi değil ki o. Nasıl bir korkma o? Tecelliyatın büyüklüğünden dolayı, kendinin mahluk oluşundan dolayı bir korkma. O korkmanın haliyle diğer korkmanın hali farklıdır. İnsan bazen hüznünden ağlar, bazen sevincinden de ağlayabilir. Zahiren bakıldığında ağlamaktır. Fakat menşe itibarıyla, mevki itibarıyla, hal itibarıyla tamamen birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu nevi yakıştırmalar. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korkuyordu, telaşa kapılıyordu gibi sözleri inşallah vahyin ilk inişiyle beraber bazı cevaplar vereceğiz. O bahsi inşallah Allah ömür versin. Biz zikredelim. Bizim zikrimize de inşallah kıymetli dinleyicilerimiz iştirak etsinler. O korkmanın hallerini ikra ayeti kerimesi geldikten sonraki Resulullah Efendimizin titremesini Dessüruni, dessüruni, beni örtünüz, beni örtünüz diye hitap etmesinin inceliklerini inşallah önümüzdeki haftaya konuşacağız. İnşallah. Fakat Hira'daki günlerde artık o üzlet haliyle beraber kesret denilen zahir alemdeki alayişten, insanların fitne fücurundan ve bilhassa Resulullah Efendimizin uzete çekilmelerindeki bir özellikte şudur diyorlar. Kabe-i Muazzama adı üstünde. Muazzam bir Kabe, muazzam bir ev orası. Allah onu tazim etmiş. Kabe-i Muazzama'ya ve mukaddeseye, o beytül haramın civarındaki hürmete, layıkı veçiyle insanların özen göstermemesi, o terbiyede bulunmamaları Resulullah Efendimiz'i fevkalade rencide ediyordu. O sebepten Kabe-i Muazzama'yı seyrediyorlar, Kabe-i Muazzam'ı görüyorlar fakat Kabe'nin etrafındaki o çirkinlikleri görerek muhabbetlerine bir tesir olmasın ve gönlü insanlardan incinmesin. Gönlü incinmez de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ziyade hassasiyeti ve üzülmeleri belki kavmine bile helak getirir korkusuyla Resulullah Efendimiz cemiyetinden tecid ediyor. Çünkü bu hürmetsizlik daha sonra hürmet ifadelerini böyle olmanız lazım diye beyan ettiğinde aynı hürmetsizliği Hazreti Peygamber'e de yapmaya kalkacaklardır. Evet, istiyorsanız bugünlük bu kadar diyelim. Eyvallah. Fakat Resulullah Efendimizin Hira'daki uzletiyle beraber olan hadiseleri ee, i̇nşallah ondan sonra ilk vahyin cesedi Muhammediye'ye yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhundan, sırrından cesedine, ruh mal ceset olarak e, kendisine indirilişine inşallah önümüzdeki hafta devam edelim. İnşallah.